Yel mi, mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanı Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Don Quixote'dan en ilginç biçimde etkilenenlerden birinin de Moby Dick'in ünlü Amerikalı yazarı Herman Melville olduğunu biliyoruz. Bunu çok önemli bir karşılaştırmalı edebiyat uzmanı olan Harry Levin'in Melville arşivlerinde yaptığı bir çalışmanın sonucunda öğrendik. Melville'in kitaplığındaki bütün kitapları ve bu kitapların üzerine aldığı notları inceleyen Harry Levin, 1955'te Kolombiya Üniversitesi'nde verdiği bir tebliğ ile ünlü Amerikalı romancının başlangıçtan sonra Moby Dick de dahil olmak üzere yazdığı bütün öykü ve romanlarında Don Quixote'un gölgesinin dolaştığını kanıtladı. Cervantes'in yapıtında özgürlük ve eşitlik temalarının bir alt mitin olarak hiç duraksamadan sürdürüldüğünden daha önce de söz etmiştim. Bu tema kitabın ilk episodlarından çobanlarla yenilen yemekle başlar. Bu yemekte Don Quixote, Sancho Panza'ya dönerek der ki, Sancho, gezgin şövalyeliğin de ve herhangi bir mertebesinde hizmet verenlerin ne kadar kısa sürede dünyanın saygısını kazandıklarını görmen için, Bu iyi insanların arasına yanıma oturmanı istiyorum. Efendin ve senyorun olan benimle eşit olmanı, aynı tabaktan yiyip aynı kaptan içmeni istiyorum. Çünkü aşk için söylenen gezgin şövalyelik için de söylenebilir. O her şeyi eşit kılar. Çok teşekkür ederim dedi Sancho ama zatı şunu söyleyebilirim ki, yiyecek bol olduktan sonra ben ayakta tek başıma yesem de, bir imparatorun yanına oturmuş kadar iyi, hatta daha iyi yiyebilirim. Hatta doğruyu söylemek gerekirse, kendi köşemde merasimsiz, iltifatsız yediğim şey, ekmekle soğan bile olsa, ağır ağır çiğnemek, az içmek, sık sık temizlenmek, hapşırık tutsa hapşıramamak, öksürük tutsa öksürmemek mecburiyetinde olduğum, yalnızlık ve özgürlüğün beraberinde getirdiği başka şeyleri yapamadığım sofralarda yediğim hindiden daha lezzetli gelir bana. Sancho'nun bu sevimli özgürlük bildirisi aslında şuna işaret eder. Tepeden verilmiş özgürlük, özgürlük sayılamaz. Özgürlük bir lütuf değildir. Doğal bir durumdur ve gerekirse kazanılmalıdır. Serüvenler devam ettikçe bu konunun yinelendiğini görürüz. Guinness de Passamonte'nin özgürlüğü, Sancho'nun Barataria'yı, Don Quixote'un Dükle düşesinin Şatos'unu terki, hep bu kazanılmış özgürlüğü korumak adına atılmış adımlardır. Her Levin... Herman Melville'in okuduğu Don Quixote edisyonunu incelediğinde görmüş ki... ...yukarıda alıntıladığım konuşmanın altını birkaç kez çizmiş Melville. Ama başka bir pasaja daha da ilginç bir şey yapmış, kendi sözlerine eklemiş. O pasajda şöyle diyor Don Quixote. Sık sık söylediğim gibi şimdi de tekrarlıyorum. Sevdasız bir gezgin şövalye, meyvesiz bir ağaç, ruhsuz bir beden gibidir. İşte bu iddiaya... Melville'in eklediği satırlar şunlar. Ya da tanrısal bir zihnin tanrısızlığı gibi. Melville'in Moby Dick'inde kaptan Eyhab saplantılı bir Don Quixote figürüdür. Ona göre bu dünyayı kurtaracak olanlar balina avcılarıdır. Aynı Don Quixote gibi o da balinalar ve balina avcılığı hakkında okuduğu kitaplarla kafayı bozmuştur. Aslında Don Quixote'un Dulcinea del Tobosu saplantısında da zaman zaman tekinsiz bir taraf ortaya çıkar. Bu saplantı Don Kişot'u saldırganlaştırır. Hatta bir keresinde... ...uyuyan Sancho panza'yı çıplak kaba etlerinden... ...kırbaçlamaya varana kadar. Çünkü Dükle Düşez... ...Don Kişot'u Dülsüney Adel Toboso'nun... ...büyüsü bozulsun diye... ...Sancho'nun çıplak kaba etlerine... ...300 kırbaç darbesi yemesi gerekiyor... ...diye kandırmışlardır. Ama Don Kişot komik bir anlatı olduğu için... ...bu saplantı da trajik bir biçim almaz. Beyaz Balina saplantısı ise... Kaptan Eyhab'a insanlığı da, eşitliği de, özgürlüğü de unutturacak derecede güçlüdür. Onun kişisel tanrı arayışındaki tanrısal bir zihnin kaçınılmaz sonu, yani deliliktir. Moby Dick'te özgürlük, eşitlik ve insanlığın kardeşliği temalarını hatırlayan ve hatırlatan anlatıcı İsmail'dir. Melville'in anlatıcı olarak kendisine başka kültürden birini seçmesinde de Cervantes'in kendisini Karşı kültürden birinin Seyit Hamid Badincani'nin arkasına gizlemesinin etkisi olmuş olamaz mı? Yel mi değirmen mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.